Selamun aleyküm ve Ve el-enbiya'i ver ve ve rabbil âlemin. Allah'ım el anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Rabbimizin bize muamelesini. Aynı zamanda insanın insana varlığa Muamelesini bununla beraber Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmesi. Allah buna takva diyor, mütaki diyor. Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin, mütaki olun. Kurtuluşa erenler, saadete erenler onlardır buyuruyor. Allah diriltir, hayat verir, bununla beraber o öldürür. Yaratan da O'dur, öldüren de O'dur buyurdu. Herkesin ecel vakti tayin edilmiştir buyurdu. O geldiğinde bir an ne öne ne arkaya alınmaz buyuruyor. Buna beraber Allah kullarına soruyor. Rahimlere düşen iki damla suyu onu siz mi insan olarak yaratıyorsunuz yoksa biz mi? Allah düşünmeye, tefekkür etmeye davet ediyor. Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz. Buna beraber kim önümüze geçebilir? Ölüm anı geldiğinde kim ona mani olabilir? Aynı zamanda Allah sizi giderip yerinize başka bir varlık yaratabilir. Kim buna mani olabilir? Yetmez. Eğer Allah sizi değiştirse, şu anda bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi değiştirse, kim mani olabilir? Değiştirir mi? Evet, değiştirir. Andolsun ki ilk yaratmayı bildiniz, öğüt alıp düşünmeniz gerekmez mi? Böyle yaratan başka türlü de yaratabilir. Yaratır dedi. Kim mani olur, ne zaman yaratıyor? Ahiret hayatı için Allah yeni bir yaratışla yaratırım dedi. Yeni bir yaratış. Oradaki yaratışı farklıdır. Evet, buradaki bütün nimetler vardır. Allah'ın kendisine ikram ettiği bütün güzellikler vardır. Ama kim bilir daha neler ikram eder? Hangi isimleriyle tecelli edip neler verir? Bir tek onu o biliyor. Bu kazanmış olanları içindir. Kaybedenleri nasıl yaratır? Kaybedenleri hayvan olarak yaratır. Hayvan olmayı tercih etmişlerdir. Hayvan olarak yaratır. Onlar öyle tercih etti. Rabbini tercih etmedi. Hazreti insan olmayı tercih etmedi. Allah'a avdolmayı olmayı, kul olmayı, dost olmayı, yakın olmayı tercih etmedi. Dolayısıyla hayvan olmayı tercih etti. Yani hayvanlar gibi yemeği, içmeyi ya da canavarlar gibi saldırmayı tercih etti. Allah tamam dedi, sen bilirsin. Tercih senindir dedi. Onun için cehenneme gidenler insan değil diyoruz. İnsanlığını kaybetmiş olanlardır. Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme gittikten sonra Allah cennet ehlini hitap eder, buyurur ki bundan sonra size gazap etmek yoktur. Kızmak yoktur küsmek yoktur. Rahmetin içindesiniz, muhabbetin içindesiniz. Artık emin olun. Artık endişe taşımayın. Allah'ın selam yurdu dediği selamettedir artık. Bir de cehennem ehlini hitap eder. Evet, ne buyuruyordu onlara? Susun, bir daha benimle konuşmayın. Cehennem ehli Durmadan dua ediyor, durmadan tövbe ediyor, durmadan istiğfar ediyor. Bizi kurtar ya Rabbi diye istiğfar ediyor, tövbe ediyor, dua ediyor. Hatta Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Bir de cehennemin malikine giderler, yetkilisine giderler, bizim için dua et derler. O ne der? Bugünü size haber veren, Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Evet geldi derler. O zaman gidin kendiniz edin der. Bir mazeretiniz yok çünkü. Allah susun bir daha benimle konuşmayın. Dediğinde Resulullah Efendimiz buyurdu. Onlar hayvan gibi olurlar. Hayvan gibi. Konuşmak istediklerinde artık konuşamazlar. Sadece devenin büyürmesi gibi ses çıkarırlar dedi. Deve gibi Büyürüyor sadece. Bir ses çıkarıyor sadece. Konuşmak yok. İnsanlarını kaybetmiş. Suret itibariyle de hangi hayvana benzemişse o hayvanın suretine bürünür. Ama insan hayvan olmayı tercih etmiş çünkü. Allah sureti evet, değiştirir. Yeni bir yaratışla yaratır. Bir insan için her zaman Öncelik Rabbinin hakkıdır. Kendi hakkı değil, insan hakkı değil. Diğer varlıkların hakkı değil, Allah'ın hakkı. Eğer Allah'ın hakkını gözetirse, bütün varlığın hem de kendisinin hakkını gözetmiş olur. Yaratan O'dur, varlıkta tutan O'dur, diri tutan O'dur. Bununla beraber hayatı nasıl yaşanması gerektiğini gene Rab olarak öğreten O'dur eğer onun gösterdiği gibi hayatı yaşamazsa, öğrettiği gibi hayatı yaşamazsa, onu Rab olarak kabul etmemiş, terbiyesini kabul etmemiş. Terbiyesini. Onun için Allah ayet-i öyle buyuruyordu. En'am suresi 151, 152, 153. ayetiydi. De ki, hitap Resulullah Efendimiz'edir, dolayısıyla bütün insanlara söyle dedi. De ki, gelin size Rabbinizin neyi haram kıldığını anlatayım. Haram deyince Allah'ın çizgi çizgi yapma dedikleridir. Sakın bunu yapmayasın, sakın böyle yapmayasın dedikleridir. O'na hiçbir şeyi şirk koşmayın. Önce Allah'ın hakkı. Eğer biri Allah'a şirk koştuysa, hiçbir varlığın hakkını ödeyemez, zalim olmuştur çünkü. Kendine zulmetmiştir. Eğer biri kendine zulmettiyse, Allah'a şirk koştuysa, Allah'a ilahlığı layık görmediyse, ilahlığı kendine ya da başkalarına layık gördüyse, şirk koşmak bu çünkü. O zaten... En büyük zulmü kendine yapmıştır. Cehennemin yorunu tutmuş. Buna beraber iblisle, şeytanla beraber olmuştur. Allah'ın hangi isminde şirk koşarsa koşsun bu böyledir. Allah şirk koşmuş. Her bir isminde Allah'a iman etmesi gerekir. Bir ismi bilmiyorsa o isimde Allah'a şirk koşmaktan kurtulamaz. Onun için Allah'ın bütün isimlerini bilmesi gerekir. İman etmesi gerekir. Emin olması gerekir. Evet, i̇man emin olmaktır çünkü aynı zamanda. Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayın. Mesela burada Allah hakları, 12 tane hakkı peş peşe sayıyor. Yapılmaması gerekeni evet, haklarla ilgilidir. Bir de ne vardı? İnsan hakları beyannemesi. Evet. Yahudinin, Hristiyanın kendine göre, yani modern dünyanın, Avrupa'nın yaptığı evet, insan hakları. Onlarındakinde Allah'a ait bir hak var mıdır? Hayır. Allah'a ait bir hak yoktur. Yani Allah'a şirk koşmama hakkı yok. Tam tersine Teslis inancı vardır zaten. Allah üçtür. Allah'a bir hak yok. Allah'a olma hakkı yok. İman etme hakkı yok. Allah'ın hakkı yok. Zaten Allah'ın bizimle işi de yok diyor. Hatta o devre dışıdır diyor. İşi biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Her şeyi biz yapacağız. Yetki bizde diyor. İnsan haklarına gelince, İnsan hakkı da yok. İnsan olarak bir tek kendilerini bilirler. Yani küfür tek bir millettir. Yahudi ve Hristiyan insandır. Allah'ın çocuklarıdır. Yahova'nın çocuklarıdır. Diğerleri, diğerleri gelişmemiş. Diğerleri insan değil. İnsan olamamış. İnsan olma yolundadırlar. Ama bu yolculuğu, insan olma yolculuğunu tamamlamamışlar. Dolayısıyla onlar insan değil. Onlar vahşidirler. Sadece o insanların kendilerine hizmetçi olsun diye vardırlar. Hizmetçi olsun diye. İnsan değildirler. Onun için bir Hristiyanı ya da bir Yahudiyi öldürsen kıyamet kopar. Ama bin tane Müslüman öldüğünde o önemli değil, neden? Zaten insan değil, zaten vahşidirler. Arada bir azaltılması gerekir. Aynı şekilde İslam dini için de öyledir zaten. Zaten inanmıyor, iman etmiyor, zaten kabul etmiyor. Tam tersine vahşilerin dini diyor, vahşilerin dini. İnsan olarak görmüyor ya, o kadar övdüğümüz, sevdiğimiz, kıymet verip değer verdiğimiz, böyle önde dediğimiz, İnsanların düşüncesi, diğer insanlar hakkındaki fikirleri, düşünceleri budur. Halleri, yaptıkları, tavırları, işleri, savaşları, cinayetleri bunun şahididir. Hiç başımızı kuma gömmeye gerek yoktur. Görünüyor, net görünüyor. İnsandan saymadıkları net olarak görünür. Buna beraber onların herhangi bir dini yoktur yalnız. Evet, herhangi bir dini yoktur eğer Allah'a iman yoksa o devre dışı ise bu durumda kendisi ilahlık taslıyor kendisi Allah'ın yerine konuşuyor peygamberin yerine konuşuyor zaten tarif etmek bunun içindi bunun için tarif etmiş zaten dolayısıyla insan hakkı var mı ismi var kendisi yok Şahidiz. Bir memlekete giriyor, insan haklarını getiriyorum, adaleti getiriyorum, demokrasiyi getiriyorum, buna beraber birliği, beraberliği getiriyorum diyor. Ne yapıyor? Kan gölüne döndürüyor. Alabileceği bir menfaati varsa oradan alıyor. Kaç bin insan ölmüş? Bu hiç önemli değil. Zaten ölmesi gerekir. Zaten bunlar vahşi diyor. Onun için ne diyor? Bunların sürekli sindirilmesi gerekir. Böyle ayakta durmamaları gerekir. Gelişmemiş ülkeler, az gelişmiş ülkeler. Gelişmiş veya veya gelişmemiş. Olmanın sınırı nedir? Yani ya da onun kriteri, özelliği nedir? Nedir gerçekten? Eğer sen insan olarak gelişmemişsen, sen hayvan gibiysen, insana hayvan gibi bakıyorsan, kim az gelişmiş? Sen zaten vahşisin. Sende insanlık yok bir kere. Karşındaki insanı insan olarak görmüyorsun. Yani senin paran var, topun var, silahın var diye sen çok mu geliştin? Gelişmek bu muydu? Vahşetin ortadadır. Şeytan ne yapıyor? Mü'mine, Müslümana söyletiyor bunu. Avrupa diyor böyledir. Avrupa köpekten ne farkı vardır? Hadi söyleyin. Canavardan ne farkı vardır? Rabbini kabul etmeyen, hayvandan daha aşağı değil miydi? Sen bir hayvanı nasıl böyle övebiliyorsun? Nasıl böyle takdir edebiliyorsun? Orada insan hakları var diyor. Hangi hak? O seni insan olarak saymıyor. Onun hak dediği, kendisi için söylediğidir. Senin için değil. Evet. Bir yerde binlerce insan ölüyor hiç sesini çıkarmıyor, ölsün diyor zaten, e, azalsın ki azarızır yavaş yavaş kulağını alın, öyle güç sahibi olmasın. Ama kendi tarafından biri bir kişi ölse binlerce kişiyi öldürebilir. Onu insan sayıyor, diğerini insan saymıyor. İşte Allah'ın hakkını takdir edemeyince Allah öyle buyurdu, onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Allah'ın hakkını takdir etmezsen insan olmazsın. Allah ile beraber olmazsan Allah'ın seni yarattığını bununla beraber seni varlıkta tuttuğunu ve senden kulluk, abdiyet iman istediğini bilmezsen sen insan olmazsan insanlık yapamazsın. İnsanlığa örnek olamazsın. Onun için Allah buyuruyor de ayet-i kerimede sizi vasat, dengede bir ümmet kıldık ki bütün insanlığa örnek olasınız diye. Örnek şahit olasınız diye Allah'ın Resulü de size şahit olsun. O sizin örneğiniz olsun. Siz de bütün insanlığa örnek olun. Ormuş mudur? Elbette ki. Gerçek manada mümin olan, Müslüman olanlar, dengede olanlar, vasat ümmet olmayı becerenler bütün insanlara, insanlığa şahit oluyor, örnek oluyor mu? Oluyor. Neyle oluyor? İnsanlığıyla, kulluğuyla oluyor. Hazreti insan oluşuyla oluyor, rahmetiyle oluyor, mağfiretiyle oluyor, ikramiyle oluyor, aşkı, muhabbeti, güzelliğiyle oluyor. Bu böyledir. Eğer örnek olamadıysa, Allah'ın Resulü'nü örnek aramadığımız içindir. Mümin, Allah'ın huzurunda durandır. Allah'ın hesabını yapandır. Rabbinin, Güzel dediğine güzel diyendir, çirkin dediğine çirkin diyendir. Hak dediğine hak, batıl dediğine batıl diyendir. Doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış diyendir. Yoksa ben kendi kendime düşündük taşındık, böyle daha güzeldir. Mesela yani kuş kadar de bütün hepiniz beyninizi bir araya getirdiniz. Alemlerin Rabbine karşı Nasıl daha güzelini ortaya koyabildiğiniz Zaten ne kadar beyinsiz olduğunuz buradan anlaşılıyor zaten. Aynı şey bir kul için de geçerlidir, bir kul için. Zaten şirk budur. Ben daha iyi biliyorum. İblis zaten öyle söyledi, ben ondan hayırlıyım. Kendini bir insanla kıyasladı. Ama şirk kendini Allah ile kıyaslayıp ben ondan daha iyi biliyorum diyor. Allah böyle söylemiş, yok diyor, ben daha iyi biliyorum, bu böyledir. Bu böyle olsa daha iyi olur, bu böyle olsa daha hayır olur, bu böyle olsa daha güzel olur. Allah bilmiyor diyor. Şirk bu zaten. Evet. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın dedi. Şirk koştunsa, zaten sen insan olmaktan çıktın, Gerisini söylemeye hiç gerek yoktur. Sana hiçbir şey söylenmez. Neden? Sen kaybettin çünkü. Sen Rabbini kaybettin. Sen insanlığını kaybettin. Kendini topraktan, çamurdan bir varlık olarak görmüşsün. Zaten sen insan olamazsın. Senden insanlık beklenmez, beklenemez. Beklemek yanlıştır. Evet, devamında ne buyurdu? Anaya, babaya, ihsanda bulunun. Başka bir ayet-i kerimede, anaya babaya şükredin, Allah'a şükredin, bir de anaya babaya şükredin, teşekkür edin. Ne diyor? İnsan olunca önce. Önce insan olman lazım. Hem anana babana şükredeceksin, teşekkür edeceksin. Hali ne olursa olsun, imani ne olursa olsun, ister kafir olsun, ister müşrik olsun. Ona iyilikte, ihsanda bulun. Ona güzel muamele yap dedi. Güzel muamele. Neden? Çünkü sen onlara teşekkür borçlusun. Sen şükreden bir kulsun ya, nimetin kıymetini biliyorsun ya, sana yakışan budur. Yanlış, Allah'ın emrine karşı olan şeyler müstesna, gerisinde ona karşı güzel yap. sadece kendi anana babana değil bütün insanlar ya birinin evladı ya birilerinin anası babasıdır. Nasıl kendi anana babana güzellik yapıyorsan aynı şekilde başkalarının da mümin kardeşlerinin de anasına babasına ne yap? Güzel yap. Güzel davran. Güzellik yap. İhsanda bulun. Sen mühsin ol. Yani Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşarken, muamele ederken o Allah'ın kulu. Kul olarak muamele et. Mümin olmasa bile kaldı ki sen ona teşekkür borçlusun. O sana ikramda bulunmuş, ihsanda bulunmuş. Senin için fedakarlık yapmış. Öyle buyurdu. Annesi onu zahmetle taşıdı. Zahmetle doğurdu, zahmetle büyüttü. Bir sefer babanın hakkı varsa Resulullah Efendimiz buyurdu. Ananın seferi, ananın hakkı üç seferdir. Üç kat daha fazladır. Anne daha önde gelir. Anasına babasına kul ihsan edince ne olur? Aile saadeti temin olmuş olur. Beraber olmuş olurlar. Ailede huzur olmuş olur. Muhabbet olmuş olur. Elbette ki anne baba da kendi yerini bilmelidir. Eğer ise. Müslüman değilse zaten iş sana kalmış. Ondan herhangi bir şey bekleme. Bir fedakarlık bekleme. O kendini ateşe atıyor. Bu durumda iş sana düşüyor. Sen sadece güzel yap. İhsanda bulun. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırıyoruz. Çocukları fakirlik korkusuyla öldürmek. Hem geçmişteki cahiliye döneminde bir de manevi olarak öldürmek vardır. Ya da bakıyorsun diyor bana iki çocuk yeter. Bana bir tane yeter. Niye? Rahatımı bozuyor. Bu da tabii başka bir yanlış. Nereden biliyorsun hangisinin hayırlı olacağını? Hangisinin senin için göz aydınlığı olacağını? Hangisinin senin ebediyen kazanmana vesileye olacağını nereden biliyorsun? Allah'a göre hesap yapman lazım. Rızık açısından değil. Manevi olarak nasıl öldürüyor? Eğer onu Allah'a kur olarak yetiştirmediyse, onu öldürdü. Sadece ona dünyayı gösterdiyse, mevkii, makamı gösterdiyse, onun peşinden koşturup hayatını öyle yaşamasını istediyse, onu öldürmüş. O ölü zaten. Rabbini bilmiyorsa, ahireti bilmiyorsa, Rabbini her şeyden çok, ahireti dünyadan çok sevmiyorsa, zaten ölüyor. Öldürmüştün öyle, Sen öldürdün. Fehşanın gizisine de, açığına da yaklaşmayın. Fehşâ deyince, fuhuş olarak anlaşılır. Doğru kelime. Aşırılık demek. Aşırı. Mesela biri, Ticaret yaparken, değerinden fazla bir değerle mali satarsa, ne denir ona, fahiş fiyatta sattı, aşırı bir fiyatla sattı, fahiş fiyat. Her konuda fahiş işlemek vardır, gizlisinden de, aşığından da, Allah ne dedi, uzak durun, yaklaşmayın. Her konuda Allah'ın emrine, çizgisine riayet edin. Buna beraber, eğer bir toplumda yaşıyorsan, oradaki örf vardır, adetler vardır, gelenekler vardır, ona da dikkat et. Yani ters düşme, başkalarını rahatsız etme. Ederse ne olur? Fuhuş olur o. Yanlış olur, fuhuş olur. Evet. Söyledim mesela, hepimiz bir şeyi dinlemeye çalışıyoruz. Biri oradan bağırsa çağırsa ne oldu? Fahiş bir harekette bulundu. Herkesi rahatsız etti. Dolayısıyla kimsenin kimseyi rahatsız etmek gibi bir hakkı yoktur. Elbette ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar beyan etmiştir. Mesela buyurdu ki, bir eve gittiğinizde, kapıyı çaldığınızda kapı açılmazsa ne yapın? Hemen geri dönün dedi. Esrar etme. Evet, Resulullah Efendimiz ölçüyü koydu. Kapıyı sadece üç sefer çalabilirsin. Dördüncü sefer çalamazsın. Ne olur? Aşırılık olur. Haddini aştın. Evde değildir veya kapıyı açmak istemiyor belki. Belki müsait değil. Ne yapıyor? Gidiyor, bakır, pat pat pat çalıyor. Üç sefer, beş sefer hiç umurunda değil. Niye? Niye? Allah'ın koyduğu sınırı bilmiyor. Ona karşısındakine, ev sahibine haksızlık ediyor, zulüm ediyor. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayı. Haksız yere. Haklı ne zaman haklı olur? Kendini savunurken haklı olur. Ya da birini öldürmüşse buna beraber tabii ki Allah'ın emrine, hükmüne göre muhakeme edilir. Kısasa kısas uygulanır. Ama öncelik, kısası uygulama değildir. Diyetini ödeyebilir veya öldürülenin yakınları, velisi onu affedebilir. Kısas, Allah kısasta hayat vardır dedi. Suç işlenmesin diye kısas vardır. Suç işlenmesin. Yani öldürülen öldürülebileceğini bilmelidir. Onun için suçu işlemesin diyedir. <gülüyor> Aklınızı kullanırsanız andıyasınız diye Allah sizi size Bunları böyle emrediyor, devam ediyor. Yetimin malına yaklaşmayın. Erginlik çağına geldiğinde ona malını teslim edin. En güzel bir biçimde yaklaşmak müstesnadır. Korumak için. Ya da onun varisidir, velisidir. Onun için geliştirmek, büyütmek üzere en güzel şekilde buna beraber kullanırken istifade de edebilir dedi. Yetim sadece söyledim, anası babası olmayan değildir. Bir de kimsesi olmayan, desteği olmayan, yani zulmetme, ölçüyü tartıyı adaletle yapın eksik tartmayın. Kimseye haksızlık etmeyin. Malını satıyorsan, bir kusürü varsa, onu mutlaka söyle. Yani karşısındakini kandırma. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu. Bizi aldatan bizden değildir. Mümin güvenilendir. Emin olunandır. Eğer güvenilmiyorsa, Kandırıyorsa bizden de evdir dedi. Hiç kimseye gücünün yettiğinden daha fazlasını teklif etmeyiz dedi. Her neyi söylüyorsak, herkesin gücü buna yeter. Yaratmış olduğum kulların bütün hepsinin gücü buna yeter. Gücünün yetmediği bir şeyi teklif etmiyoruz. Konuşurken, Söylerken bir şeyi, yakınınız bile olsa doğru söyleyin, adil olun, taraf olmayın, öyle buyuruyordu. Ananız da olsa, babanız da olsa, kardeşiniz de olsa, en yakınınız da olsa doğru şahitlik edin. O zengin de olsa, o fakir de olsa doğru şahitlik edin. Allah size, Allah onlara sizden daha yakındır. Hayır olan budur. Şahitliği doğru yap. Aynı şekilde başka bir ayet-i kerimede şahitlik yapmanız gerektiğinde şahitlikten kaçmayın dedi. Yani bir olayı, bir meseleyi görüyorsun. Biri birine zulmetti. Haksızlık etti. Onu gizleme dedi. Hani diyor ki ispiyon etti. Hayır Allah bu doğru şahitliktir dedi. Kimse görmemiş ama sen görmüşsün. Zulme, uğrayanın şahidi yok. Madem ki Allah sana gösterdi seni şahit kıldı git şahitliğini yap dedi. Doğru şahitliğini yap dedi. Şahitlik yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Şeytan bizi kandırıyor, şahitlik yapmıyoruz. Evet, ne diyor ona? İspiyon etti, İspiyon dedi. Zulmün olmaması için, yanlış yapılmaması için, herkesin şahitlik yapması gerekir, hem de doğru şahitlik yapması gerekir. Allah ile olan ahdimizi yerine getirin. Yine hak Allah'a geldi. Allah'a hangi sözü vermişsen, onu yerine getir. Daha önce Allah ile olan misakı anlatmıştık. Allah ile olan misakınızın gereğini yerine getirin buyurdu. Allah neyi vahyetmişse biz Allah'ın ettiğine iman ettik, Kur'an'a iman ettik gereğimizde. Kur'an'da ne varsa evet, ayrıca Allah'a gereğini yapacağımıza söz verdik. İmanımızın gereği olarak. Allah düşünesiniz. Ölgüt alasınız diye size Ayetlerini böyle açıklıyor. Allah size bunu böyle emretmiştir. De ki işte benim dost doğru yolum budur. Sirat-ı müstakim budur. Kim bunlardan ayrılırsa bu çizgiyi aşarsa Sirat-ı Müstakim'den çıkmıştır. sırat-ı müstakimde yürümek için bunun gereğini yerine getirin. Sizi yoldan ayıracak, sırat-ı müstakimden ayıracak başka yollara uymayın. Eğer böyle yaparsanız kapı sahibi olursunuz. Yoksa تقوى <تصفيق> صاحبي علماء صلى الله عليه